1780 numaralı konu, Umeyr'in babası Sa'd bin Ubeyd el-Kari'nin bir hutbesi, Sa'd bin Ubeyd el-Kari askerlerine şöyle bir hutbe irat etti, bildiğiniz gibi yarın düşmanla karşı karşıya geleceğiz ve şehit olacağız, sakın kanlarımızı yıkamaya kalkmayınız, şehit düştüğümüzde bizi üzerimizdeki elbiselerle defnediniz.